Eskiden kar yağar diyar zurma Torpak damlarda sırt sırt yaşardık Sabahına kalkar damlarımızı kürüdük ya Allah Kardan tayalar olurdu mehlelerin önünde Tüneller açar yola kavuşurduk Eskiden kar yağar diyar zurma Henüz ayrılmamıştı Henüz bölünmemişti Aynı mahalledeydik Zengini, fakiri, esnafı, yoksulu bir arada birdik dik topraktanlarda Omuz omuza sımsıcak Ve kar yağdı Erzurum'a bembeyaz laba laba Özcanımdan çok sevdiğim Erzurum Kâresiz dişimi sıktım gidiremey Hele hey. gafillerden darbe yedi gururum Kaderme boy büktüm gidirem gidiremey Hele hey. gafillerden darbe yedi gururum Kaderime boyun büktüm gidireme Gidireme Henüz bölünmemiştik, henüz ayrılmamıştık Henüz icat olmamıştı Kooperatifler, siteler, dübleksler, tripleksler Olmaz olası karton fiyerler Gariban sıkışınca kime gideceğini bilir Zengin kimi gözeteceğini bilir Esnafla memur gül gibi geçinir giderdi Ve kar yağardı Erzurum'a Bembeyaz Lama lama la. Henüz ayrılmamıştık Henüz bölünmemiştik Memurlar bir kooperatife Esnaflar bir siteye Zenginler düblekslere Triblekslere Garibanlar geber ulan Gece Kondural'a kalmamıştı Ve kar yağardı erzurma Bembeyaz Lapa lapa Henüz Fakir zengini hırsızlıkla Zengin fakiri tembellikle suçlamazdı Çünkü kar yağardı Lapa lapa Çünkü kar yağardı Bembeyaz Çünkü karın temizi Yüreklerimize vurmuştu Sırtıma verdiler sitem yükünü Elle bilsin sebeplerin kökünü Ogul 50 yıldır bekledi gümekini Harmana dökmeden yaktım gidireme Elle elli yıldır bekledi gümekini ...karmana dökmeden yaktım, gidirem hey... hey, hey. ...gidirem hey, hey, hey... Eskiden kar yağardı sorma yoktu çeşit çeşit makinelerimiz, dev ekran televizyonlarımız... ...nofrutsuz buzdolaplarımız... ...ama kilelerimiz hırt digine kadar doluydu... ...yüreklerimiz gibi... ...çünkü kar yağardı Erzurum'a... ...çünkü kar rahmetti... ...çünkü kar bereketti... ...eskiden kar yağardı Erzurum'a... ...adam boyu... ...adamlar da adamdı o zamanlar... ...ne Cumhuriyet caddesinde... ...onun bunun namusuna kötü gözle bakar... Ne de laf atarlardı Çünkü senin namusun benim Benimkisi senindi Biridik bizidik Ve kar yağardı Erzurum'a Adam boyu Ve adamlar da adamdılar o zamanlar Reyhanim derdim gamım bitmedi Iftira darbesi cana simmedi Oğul Zeynel Hora sana gitti dönmedi Bu da benim kara baktım gidireme Hele Zeynel Hora sana gitti dönmedi Bu da benim kara baktım gidireme Gidirem ben... Gidirem Kar sendin, kar bendin, kar bizdik. Eridik, eridik.